Miyafizit. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın tabiatı hakkındaki tartışmalarda Hazreti İsa'da hem tanrısal hem de insani tabiatın birleşerek yeni bir tabiat, miyafizit, oluşturduğunu savunan görüş, en önemli temsilcileri, Süryani, Ermeni, Kıpti, Etiyopya kiliseleridir.